Hristiyanlar İsa Aleyhisselam'ın babası olmadığı için onun hakkında ne dediler? Allah'ın oğludur dediler. Haşa. Ve kâletil yehûdû uzeyrun ibnullâhi ve kâletil nesârûl mesih binullâhi. Yahudiler de dediler ki Uzeyr Aleyhisselam Allah'ın oğludur. Haşa. Hristiyanlar da dediler ki, İsa Aleyhisselam Allah'ın oğludur. Ne'udhu billahi ta'ale. Şirk. İhlas herifte ne okuyoruz? Ne'udhu billahi. Lem yelid ve lem yu'led ve lem yekullahu küfüven Lem yelid, doğurmadı. Yani, oğlu kızı yok. Ve lem doğurulmadı. Yani, anası babası yok. Ve yemekulluhu kufvan ona hiç bir şey denk olmadı. Eşi yok, benzeri yok. Neyse ki şey, kavvessemiul basir. Staadule Onun çocuğu nereden olsun ki? Ve hanımı da yok. Meryem anamız için ne dediler? Allah'ın hanımı dediler Hristiyanlar. Ne o billah. Yahudiler ne dediler? Meryem anamız için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 ne dedi? Ta hamileyken, Meryem anamız kanına iken, dedi ki Estağfurullah. <messizlik> İlqalajmra jumran Rabbi nni nazarjulakma -na -ra fi batuni muharraan, minni. <messizlik> <messizlik> لما قالت والله أعلم بما وضعت ها طالت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 Meryem Valide'nin yanına girer bakar ki yaz günü kış meyveları var. Yanında kış meyveları. Kış günü yaz meyveları var. Sorar ona ki ey Meryem bunlar sana nereden geliyor bu meyveler? O da buyurur ki Hüve min indillah. Bu meyveler Allah'tan geliyor. Melekler getiriyor sofraları. Cennetten. Ya. Kur'an'ı Kerim söylüyor. Ali Ömran sureti. Allahu Teala dilediğini hesapsız rızıklandırır. Ya Zekeriya Aleyhisselam da kıskanıyor. Onun da çocuğu olmamış. Hünale geldi Zekeriya Rabb'e. Kâle rabbi hebli min ladunke zurriyeten tayyibe semi'ud du'a." İşte o zaman Zekeriya Aleyhisselam da yalvarıyor. "Ya Rabbi bana da böyle temiz bir zürriyet ver." Sen dua'yı hakkı ile eşitensin. Namaza durmuş mihrapta namaz kılarken, fenadetül melaikatul yusalli fil Tam ayakta namaz kılarken mihrapta melekler geliyor, ona da sesleniyor ki, "Ta doksan küsur yaşında iken, Zekeriya aleyhisselam." Allah seni de Yahya ile müjdeliyor.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 Cebrail aleyhisselam cevapta buyuruyor. Hale kedaaki, "Kâl Rabbu <gülüyor> Rabbin böyle buyurdu. Ben karışmam. Rabbin buyurdu ki, bu iş bana çok kolay. Babasız çocuk yaratmak bana çok kolay. Veline cahalillâye minna. Biz o çocuğu. Rabbin buyurdu ki, biz o çocuğu bütün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 Yüreğe gitti tamam vazifeti bitti. Buradan bir üflediye katında. Kim üfletti? Allahutaala. Nereden üfletti? Ruhundan üfletti. Biz ona ruhumuzdan üflettik. Onun için ne buyuruyor? Tevhidullah. İnmel <t> <maryeme> İsa bin Meryem. Meryem'in oğlu Mesih, i̇sa aleyhisselamın bir ismi nedir? Mesihdir. Meryem'in oğlu Mesih kimdir? Allah'ın oğlu değildir, haşa. Ya kimdir? Rasûlullâhi, Allah'ın peygamberidir. Ve kelimetü, kelimesidir. Hangi kelimesi? Kün, ol. Sibri'yle ne yaptı? Üvledi, Mevla ne vurdu? Kün, ol. De kelime, kün kelimesi. Mevla kün buyurdu mu ne olur? İnnemâ emrûnâ lişeyn zâ reddnâ ve ennekûle leû. Kün, feyekûn. Biz bir şey yapmak istediğimiz zamanda...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 Esas dava orada. Kimin anır ya? Allah bana çocuk verdi. E ya babası yok. Kimin anır? Neyse minareyi çalan kılıfını hazırlar. Onu babasız yaradan Allah onu ispat edebilir ha. Bak nasıl ispat etti onu şimdi. Öyle darlandı ki dedi Estağfurullah. Fe <gülüyor> eca ehel ila ya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 çok üzüldü. Bunun üzerine aşağı taraftan cibriyle emin bırakmaz. Nida geldi. Estağidu billah. Fena dâhâ min tehti Allah ellâ tehzenî kad câle vabbuki tehtek <Sessizlik> serîhâ إذ إن خلد تساقط عليك رطبا جنيا فقولي اشربي اقريعا فما ترين من البشر أحدا فقولي فقولي إن ve raculirrahman <Sessizlik> Salmen velen Ukellimen Yevme insiyya Salakallahu l-Azib Cibril Emin seslendi ki Ey Meryem üzülme Bak Allah senin aşağından Kurumuş ırmağı akıttı Bir de baktı ırmak akıyor Ondan sonra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 قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا اخت هارون ما كان ابوك امرا سوء كانت امك بغيا فاشودي لي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 Ne dedi? İsa Aleyhisselam'ın Beşik'teki sözlerim. Estaizü billah. Tale inni abdullah. Adani el kedabe ve cahalani nabiya. واجعلني مباركاً أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبراً بوالدتي ولم يجعلني جباراً شقي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 Anasına, anasına uyku hapı içirip de zina eden çocuk vardır. Kadın perişan oldu, doktorlara gitti, çocuk çıktı da geldi fetva soru. Bu çocuk nereden olmuş? Şaşırdı kaldı kadın. Tertemiz kadının ben... <gülüyor>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 Yakında diyor, bak 1400 sene geçti, şimdi düşünün ki ne kadar yaklaştı. Şu anda yakınlığı düşünün. te ek hatları kıracak. Hangi haça tapıyorlar ya, İsa Aleyhisselam'ın niyetiyle tapıyorlar. O haçları kıracak, bütün putları kıracak. ve ek zire domuz neslini kesecek. Dünyada bir domuz kalmayacak. Ne insan domuzu kalacak, ne hayvan domuzu kalacak. Hepsini gebertecek.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 Resul-i Allah'ın teâlâ aleyhi ve sellem yine bir hadis-i şerifinde buyuruyor. Çok hadis var. Hatta mücahhabir denecek kadar. "Lâ tezallu ta'ifejü min ümmetî yukâtilûne 'ale'l hakki zâhirîn ilâ yevmi'l kıyâmet fe yenzilü 'izbü bin Ümmetim hak yolda devam edecek ama hepsi değil. Ümmetim 73 fırkaya bölünecek. Ümmetimden bir cemaat, onlar kimdir? Ehli sünnet ve cemaat. Rabbim onlardan ayırmasın. İşte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 Ancak selsefeciler ve bazı zındıklar ki onlar ihtilaf yaptı bile sayılmayacak derecede bozuk itikattalar. O <gülüyor> da mücadelerin yeniden bir şeriat getirmeyecek. Çünkü onun şeriatı neydi? İncil'in şeriatıydı. O geçti mi? Geçti. Kur'an gelmekle kaldırıldı mı? Kaldırıldı.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 Hangi ağacın, hangi taçın arkasında gizlenseler o ağaç dile gelecek, o taş konuşacak. Ya Müslim, inne verâi Yahûdiyen faktülû, ey Müslüman gel arkamda Yahudi var onu öldür dedim. Her ağaç konuşacak. Bu hadis de çok sağlam bir mucizedir. Ancak hangi ağaç konuşmayacak? Garkat ağacı konuşuyor, o Yahudilerin ağacıdır. İsrail'de şimdi bütün o ağacı dikiyor. Peygamber'e ne kadar inanıyorlar görüyor musun?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 Siz de diyorsunuz ki ah o zaman da biz alsaydık. Haa sizi gidiler. Zekat vermeye mi bıktınız, almaya mı bıktınız? Ondan sonra İsa zamanında bütün hazineler zuhur edecek. Yerin dibinde ne kadar altın var? Dağların dibinde, yerlerin dibinde ne kadar? Hatta hadislerine geçiyorum. Fırat ırmağı açılacak. Fırat'ın altından Dağ gibi altın çıkacak. Ama orada olan sakın almasın, başına bela alır diyor. Dokunmayın o altına. Fıratın altından altın daha çıkacak. Bütün hazineler çıkacak. Kabe'nin altındaki hazineler çıkacak. Çok muazzam bir bolluk zuhur edecek. Kim boğuz kalkacak. Ve öyle bir zaman olacak ki İsa Aleyhisselam'ın devri. Dünyada bir kafir kalmayacak. Ne güzel zaman ya. Sırf Müslümanlar yaşayacak ve... Öyle bir zaman ki İsa devrinde silahlar işlemeyecek. Mesela şimdi bu Amerikanın atomu, bilmem nenin füzesi, bilmem nenin roketi. Siz de diyorsunuz ki İsa Aleyhisselam'da mızlaklan, kılıçlan Amerika ile baş edebilirim. Ya Amerika o zamana kadar. Zaten çoktan geberir ama. Mesele nedir? Düğmeler istop etti. Bastın. Çalışmıyor. Kim çalıştırıyor? Mevla çalıştırıyor.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 Ve bunun üzerine Zeccal'ın işini bitirdikten sonra İsa Aleyhisselam Medine'yi Münevvere Münevvere'ye Resulullah'a ziyarete gidecek. Sallallahu aleyhi ve sellem kabri ziyaret edecek. Resulullah Efendimiz buyuruyor ki Sallallahu aleyhi ve sellem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 bir taraflarında Resulullah Efendimiz defne olacak, bir taraflarında İsa Aleyhisselam defne olacak. İlk kabir yarılıp çıkan Muhammed Mustafa olacak. Sonra İsa Aleyhisselam ikisinin arasından kim kalkacak? Ebu Becid Sıddık ve Ömer anh Ondan sonra Medine mezarlı, ondan sonra Mekke mezarlı, ondan sonra biz dünyanın nerelerinde gömüldüyecek, şey, herkes gömüldüğü yerden kalkacak.